Ile ikrar kalb ile tasdik ve azalar ile amel olduğuna dair tafsilli geniş deliller ile alakalı olacak. Yani bu derste kısacası dilin ikrarına dair tafsilli deliller, e, yine kalb ile tasdiğe dair tafsilli deliller, yine azalar amele dair tafsilli deliller zikredeceğiz, bırakacağız. Yani bu derslerde işin çok böyle fazla fıkına girmeyeceğiz. Sadece hızlıca delilleri zikredip bitireceğiz inşallah. Çünkü önümüzdeki dersten itibaren inşallah ehli sünnete getirilen itirazlar, reddiyeler, şüpheler ve bu şüphelerin cevabı mahiyetinde olacak. Ancak biz şu ana kadar hiç e, tavsilli delillere girmedik. Şimdi burada tavsilli delillere gireceğiz. Böylece hem meselenin geçmiş dersleri ele alacak olursak hem meselenin fıkhını almış olacağız. Bu dersi de, bu dersle birlikte de hem de meselenin delillerini ele alıp meselemizi bir kısmen tamamlamış olacağız inşallah. Şimdi diyoruz ki kitap, sünnet ve icma dil ile ikrar, azalarla amel, kalb ile tasdik meselesine delalet etmektedir kardeşler. Hem kitap hem sünnet hem de icma. Şimdi biz bu kitap ve sünneti alacağız bu derste. Önümüzdeki derste de icmayı alacağız. Bir de dediğim gibi az önce muhaliflere, muhaliflerin getirdiği şüphelere reddi olacak. Şimdi dil ile ikrarın delilleri. Dil ile ikrarın delilleri bir. Şimdi amel dedik ki biz iman, kalb ile tasdik, dille ikrar azalarla amel. Peki bunun delilleri ne? ilkini ele alalım. Dil ile ikrarın delilleri. Allah subhanehu ve Teala kardeşler Bakara suresinin 136. ve 137. ayetinde buyuruyor ki Biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbat'a indirilene Musa ve İsa'ya verilenlere, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere Onlardan hiçbiri arasını, arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk. Yani Allah'a Müslüman olduk deyin. Allah'a Müslüman olduk deyin. Dikkat edecek olursanız kardeşler ayette ne diyor? Deyin. Yani burada dil ile ikrarı ne yapıyor ayet? Dil ile ikrarı burada vurguluyor. Sonra devam ediyor diyor ki eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Burada sizin not alacağınız nokta Bakara Suresi 136 ve 137. ayet. Burada da Allah Subhanahu ve teala deyin. Yani bunun Arapçası Kulu diyor. Deyin ki. Böyle böyle böyle anlatıyor Allah subhanahu Yine kardeşler Ali İmran 84'te diyor ki De ki Bakın yine dil ile ikrar var burada. De ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim'e vesaire sayıyor. Sonra diyor ki bunların hepsine indirilenlere iman ettik. Yani burada yine Allah subhanahu demekten söylemekten yani dili kullanmaktan bahsediyor Ali İmran 84'te. Sünnetten delile gelince kardeşler dille kayra dair. Buhari ve Müslim'in rivayetinde e, diyor ki umirtu en nas hatta yaqulu la ilahe illallah. Ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Dikkat edecek olursanız umirtu en nas hatta yaqulu ta ki deyinceye kadar. Burada da ne var? Dille ikrarın delili var kardeşler. İşte bu deliller gösteriyor ki asıl itibariyle sözsüz iman yani dil ile ikrar olmadan sözsüz iman söz olmadan iman olmaz. Evet. İki kardeşler kalp ile itikadın delilleri. İki kalp ile itikadın delilleri. Allah Subhanahu ve teala maide 41'de buyuruyor ki Ey Resul! Kalpleri iman ettiği halde Ağızları, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyenler seni üzmesin. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır diyor Allah subhanehu ve teala. Bakın kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyenler seni üzmesin. Burada da kalbin delili var kardeşler. Maide 41'de. Yine Allah Subhanahu ve teala Hucurat 7'de diyor ki Araplar iman ettik dediler. De ki iman etmediniz ancak İslam olduk deyiniz. Henüz iman kalplerinize girmedi. Bakın burada da kalbi meseleyine açık bir vurgu var. Yine Allah Subhanahu ve teala Mücadele Suresi 2. ayette diyor ki kalple imana yine delil. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla, yani sınırlarını aşanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah imanı yazmıştır. Allah onların kalbine imanı yazmıştır. Bu da mücadele de kardeşlerim. Bu naslar da ne? Bu naslar da gösteriyor ki kalbin itikadı ve tasdiki olmadan... İmanın iman olmaz. Yani bu naslar kalbin itikadı ve tasdiki olmadan imanın olmadığına, imanın olmadığına delildir. Evet, alakalı hal. Evet, mücadele 22. Evet. 3. Azalar ile amelin delilleri. Azalar ile amelin delilleri bunun üzerinde biraz duracağız. Dikecek olursanız diğerlerine geçtik. Çünkü pek bir sıkıntı yok diğerlerinde. Gerçi şeyde dille ikrarda olsa da bazı sıkıntılar ama daha çok asıl sıkıntının tabir sahise merkezi azalarla amelle alakalı. O yüzden bunun üzerinde duracağım. Şimdi kardeşler amelin imandan olduğunun delilleri bakın önemli bir şey burası amelin imandan olduğunun delilleri birçok yönlüdür. Yani tabir sahise birçok yönlü delil vardır. Birçok yönlü delil vardır ve bu yönleri tek tek zikrederek delilleri serdeceğim inşallah. Ve allah Alem dikkat edin. Vecihlerle birlikte bu şekilde delillendirmeyi kolay kolay bir yerde bulamazsınız. Çünkü bunu özel bazı muhakkik alimleri, muhakkik alimler özel olarak bunu bir araya getirmişlerdir. O yüzden bu vecihlere dikkat edin. Şimdi... Amelin imandan olduğuna dair deliller birçok yönlüdür. Bu yönleri birçok vecihten gelmekte. Bu yönleri alalım. Vecih diye isimlendirelim. Birinci vecih. Bakın. Birinci vecih. Allah Azze ve Celle amelleri iman olarak addediyor. Demek ki amelin imandan olduğunun delilleriyle alakalı yönlerin birinci yönü, vecihlerin birinci vecihi neymiş? Allah Azze ve Celle amelleri iman olarak addediyor. Allah Subhanahu ve Teala... Amelleri iman olarak addediyor. Bakın Enfal 2, 3 ve 4'te diyor ki Müminler ancak o kimselerdir ki Şimdi bir iman ismini verdi. Şimdi bakın imanı nasıl şekilde anlatıyor Allah Subhanahu wa ta Taala. Amelleri nasıl iman olarak addediyor diyor ki Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman onların imanlarını arttırır. Ve onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak edenlerdir. İşte hakkıyla müminler onlardır. Yine kardeşler, Mü'minun suresinin başından ta 11. ayetine kadar diyor ki, Mü'minun suresi 1'den 11. ayete kadar Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki, Mü'minler diyor, bakın mü'minler başladı şimdi vasıflıyor, gerçekten felaha ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşuludurlar. Ve o müminler ki onlar her lüzumsuz şeyden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı da ifa ederler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Çünkü onlar bu halde kınanmış değillerdir. değildirler. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır.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 İyiliği emreder, münkerden nehy ederler. Namazı kılar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Bakara 143'te diyor ki, ki bu ayet ehli sünnetin en güçlü delillerindendir. Allah onların imanlarını zayi edecek değildir. Ayeti. Bu ayet kardeşler biliyorsunuz daha önceden Müslümanlar biz bunu söylemiştik Beytül Maktis'e doğru namaz kılıyorlardı. Daha sonra Allah Subhanahu ve teala Nebi sallallahu aleyhi ve müminlerin de gönlünü hoş etme e, illetlerinden bir tanesi de o. Nedeniyle e, kıbleyi Kabe'ye doğru yönelt, e, çevirdi. E, Tabi bu bazı Müslümanlara işgal oldu ve Geçmişte Beytül Makdis'e doğru namaz kılıp da ölenlerin namazlarının ne olduğundan sordular. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. Allah onların imanlarını zayi edecek değildir. Onlar namazdan sordu. Allah Subhanahu ve teala da bu namazı iman diye ne yaptı kardeşler? İsimlendirdi. Bakın hatta bu e, ayetle Ebu Ubeyd imanda, İbn-i Receb Fethül Bâre'de, La leka-i şerada, İbnü Battı, İbn Adey, Beyhaki itikatta başkaları da bu ayette ne delil getirmişlerdir. Bu ayet e, en güçlü delillerdendir. Yine kardeşler sünnete baktığımızda Abdullah İbn Abbas hadisinde Abdul Kays heyetine bir e geliyorlar ve ondan tabii cennete gireceği şeyleri öğrenmek istiyorlar. Nebi sallam anlatıyor. Sonra diyor ki size Allah'a imanı emrediyorum. Allah'a iman nedir bilir misiniz? Onlar da Allah ve Resulü en iyi bilendir diyorlar. Sonra Allah Azze ve Celle de diyor ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı ikame etmen, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve ganimet malının beşte birini tehdiye etmendir diyor. İşte bu Abdülkays hadisi de sünnet hadisleri arasında yani sünnet cihetiyle ele aldığımızda meseleyi en güçlü delillerdendir. Bakın Allah onların imanlarını zayi edecek ayeti ayetler arasında en güçlülerindendir. En açık delillerdendir. İşte bu hadisler arasında da işte bu Abdül Kays hadisi en güçlü delillerdendir. Bakın diyor ki Allah'a iman nedir bilir misiniz? Onlar diyor ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Sonra Allah'a imanı neyle anlatıyor? Namaz, ikamet, zekatı vermek, orucu tutmak vesaire. Yine kardeşler Müslim'de yer alan Ebu Hureyre hadisinde diyor ki iman 70 şubedir. En üstü la ilahe illallah sözü en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak hayatta imandan bir şubedir. Yine Müslim'deki başka bir rivayette bakın bu önemli bir rivayet. Taharet imanın yarısıdır. Taharet imanın yarısıdır. Yani bu çok açık delillerden bir tanesidir. Taharet imanın yarısıdır. Yani taharet bir azalarla ameldir ve bakın nasıl imanın nispetinin güçlülüğüne bakın amelin Taaret imanın yarısıdır. Yine Müslim'deki Ebu Hureyre hadisinde diyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Selam mı? Aranızda yayın diyor. Bakın selamı nasıl da selam amelini imanına ne yapıyor nisbe ediyor. Yine Ebu Davut İrimiz'deki Ebu Hureyre hadisinde Nebis Aselam buyurduğu gibi müminlerin imanca en kamili olanı bakın. Müminlerin imanca en kamil olanı ahlakça en iyi olanıdır. Bakın demek ki ahlak ameli nasıl imanı kamilleştiriyor demek ki amel imandan. Bu da çok açık delillerdendir. Yine Ebu Davud'daki Ebu Muame el-Bahili hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim Allah için sever, Allah için buğzeder ve Allah için verir ve Allah için men ederse imanı tamamlamış olur kardeşler. Bakın çok açık Net delillerden bir tanesidir. İşte bütün bu deliller çok açık bir şekilde gösteriyor ki kardeşler ameller imandandır. Yani bu deliller selefin itikadını ispatlamada aslında ne yeterlidir. Ama dediğim gibi dersin başında ehli sünnet birçok vecihten bunu ispatlıyor. Biz sadece bir vecih zikrettik ve bu vecihin altında bir sürü delil zikrettik. Ve şimdi vecihlere devam ediyoruz. İkinci vecih delillerimiz kardeşler bakın. şeriat Bazen, şimdi birinci vecih neydi? Önce onu hatırlayalım. Birinci veci Allah ameli imandan saymıştır ve bir sürü delil zikrettik bunu. İkinci veci ise şeriat kardeşler bazen bazı vacibleri terk edenlerden imanı nefretmiştir. Bakın bu aslında bunu fakih bir zihinle tabir sahihse, fakih bir zihinle düşündüğünüzde bu aslında çok önemli bir cümledir kardeşler. Bakın şeriat ve Allahu alem. Bu kesinlikle e, kat'i deliller arasında en güçlü vecihlerden bir tanesidir. Bakın, şeriat bazen bazı vacipleri terk eden kimselerden imanın nefretmiştir. Bakın düşünün ki, azalarla amel imandan değil ise nasıl olur da bazı azalarla ameli terk eden kimseden iman nefildir? Bakın ehli sünnet o kadar fakir ki kardeşler. Bu vecihleri tek tek beyan edip ortaya koymuşlardır. Tek tek tabir sahibi ise kökünü sökerek ortaya çıkarmışlardır. Bakın bunu tekrarlıyorum. Şeriat bazen bazı vacipleri terk eden kimselerden imanı nefetmiştir. Amel imandan olmadığı halde o ameli terk edenden imanın nef imkansızdır. Durum aksine olunca yani bazı amelleri terk eden kimselerden iman nef bu da net bir şekilde gösteriyor ki amel imandandır. Bakın bunlardan örneklerden bir tanesi. Araplar iman ettik dediler. Hucurat 14'te. Araplar iman ettik dediler. De ki iman etmediniz ancak İslam olduk değiniz. Bakın. Halbuki bunlar bazı vacipleri terk ettikleri için onlardan iman ismi nef yonluyor. Halbuki imanın aslı var. Geçen dersi hatırlayın bunlar da imanın aslı var. Ama bakın nasıl da iman nef yolundu. Başka bir delil bakın mümin mümin olduğu halde zina etmez. Bakın demek zina etme, zinayı terk etme amelinin imandan olduğunu gösteriyor. Dikkat edin. Zinayı terk amelinin imandan olduğunu gösteriyor. Çünkü bakın ne diyor? Mümin mümin olduğu halde zina etmez. Nasıl da iman ismi bundan nef yonluyor? Eğer amel imandan cüz değilse, yani bir şey bir şeyden parça değilse, o parçanın gitmesi ondan hiçbir şey eksil, eksiltmez. Anladık mı kardeşler? Burası, burası çok önemli. İşte kardeşler bu şekilde Kur'an ve sünnette amel etmeyenlerden imanın nefyedilmesi net bir şekilde delalet ediyor ki amel imandandır. O yüzden Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah diyor ki Allah ve Resulü emrettikleri bir müsemmayı ancak ve ancak bazı vaciplerin terk edilmesiyle nefyeder. Bakın eğer bir isim ortaya konulmuşsa ee, ve bu isim şer'i övlen bir isimse ve istenilen bir isimse o isim kardeşler ancak ve ancak vacipleri terk etmekle e, kaldırılabilir bir kişiden. Bir kişiyi düşünün bu işlem İslam ismi olur, iman ismi olur vesaire, e, takva ismi olur bir sürü isimler var. Bu isimlerin kişiden kaldırılması ancak ve ancak vaciplerin terk edilmesiyle ne? Gerçekleşir. Durum böyle olunca Allah subhanehu ve teala bazen bazı kişilerden iman ismini kaldırınca bu da gösteriyor ki o iman isminin kalkmasına sebep olan şeyler o imandan bir parçadır. Çünkü o sebep olan şeyler ne? O, o amellerin terk edilmesi. Evet üçüncü veceh delil kardeşler. Üçüncü yönden ele alacak olursak delilleri. Bakın Allah azze ve celle kitabında cennete ancak ve ancak amel ile girileceğini bildirmiştir. Üçüncü vecihimiz neymiş? Allah Azze ve Celle kitabında cennete ancak ve ancak amel ile girilebileceğini bildirmiştir. Amel etmeye imkan bulmakla birlikte. Amel etmeye imkan bulmakla birlikte. Amel etmeyenlerin sadece mücerret tasdikle cennete girmeyeceğini belirtmiştir sadece bir tasdikle, mücerret bir tasdikle cennete girmeyeceğini belirtmiştir. Bakın İmam Acurri Şerade diyor ki, ''Kur'an'ı çok dikkatli bir şekilde düşündüm ve inceledim ve gördüm ki Allah subhanehu ve teala kitabında 56 yerde müminleri tek başına imanla cennete sokmayacağını belirtiyor.'' Bilakis rahmetiyle ve onları muvaffak kıldığı salih amel işlemeleriyle cennete koyacağını belirtmiştir diyor. Bu da kardeşler amelin imandan olduğunu göstermektedir. Bakın dikkat edin buraya. Aksi takdirde bu kamil imana sahip kimselerin cennete girmemesi demek olur. Eğer amel imandan değilse. Ve Allah da ancak amel ile kişinin cennete gireceğini söylüyorsa, aksi halde ne olmuş olur eğer amel imandan değilse? Kamil imana sahip olan kimseler cennete giremeyecek demek olur. Anladınız mı burayı? Bakın burası çok önemli bir vecehtir. Tekrarlıyorum burayı. Eğer amel imandan değilse, o zaman amel imanın artmasına ve eksilmesine herhangi bir tesiri olmayacaktır. Ve iman kamil derecede olacaktır. Böylece Allah azze ve celle amelsiz imanla cennete girilmeyeceğini söylüyorsa bu da demek oluyor ki bunların kavillerine göre şu demek olur ki bunu kendileri de diyemiyor. Allah Subhanahu ve teala demek ki kamil iman sahiplerini bile cennete sokmayacak. Cennete giremeyen de nereye girecek? Cehenneme girecek. Sonuç kamil iman sahibi kimseler cehennemdedir kardeşler. Bu da bütün kıble ehlinin ittifakıyla batıldır. Neden? Halbuki cennet müminler için hazırlanmıştır. Ondan o yüzden sonra İmam A'cürri diyor ki cennetin müminler için hazırladığına dair birçok delil vardır diyor ve delilleri zikretmeye başlıyor. Mesela kef. Bunlara, bunlara bir, bir zaman göz atmak için not alabilirsiniz. Şimdi bunlar ders uzatır. Ama yani ben size vereyim bunların numaralarını. Bakın Keh Suresi 107. Meryem 59-60. Taha 75-76. Zuhruf 72. Ahkaf 14. Bunları incelerseniz görürsünüz ki Bizim söylediğimize delalet var burada. Yani cennet müminler için hazırlanmıştır. Allah da sadece amelle cennete gireceğini belirtmiştir. Evet, dördüncü vecih kardeşler. Kitap ve sünnette ancak ve ancak kendisiyle birlikte amel bulunan iman övülmüştür. Bakın, bu çok önemli. Kitap ve sünnette ancak ve ancak kendisiyle birlikte amel bulunan iman övülmüştür. Yani amelden hali olmuş iman değil. Bilakis kendisiyle birlikte amel bulunan iman ölmüştür. Hatta bırakın onu kitap ve sünnette ameli terk eden kimseler için yerilme, zem olunma ve tehdit edilmeleri maruf bir şekilde mevcuttur kardeşler. Bakın Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki müminler o kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri ürperir. Onlar Allah'ın ayetleri okunduğunda bu Allah onların imanlarını arttırır vesaire. Ayeti sonuna kadar düşünün. Evet ayrıca yine kardeşler bu malumatlar için bakın Bakara 177, İsra 19, Hucurat 14, Ankebut 1, 2, Enfal 16'ya bakabilirsin. Yine Nisa 14'de keza Nisa 14'te bu anlamda önemli. Ancak bu son, son saydığım işte ayetler var ya Bakara 177, İsa şey İsra 19, Hucurat 14, Ankebut 1, 2, Enfal 16, Nisa 14 falan. Bu ayetlerin bir kısmında Övülen imanın amel ile birlikte olan iman olduğunu göreceksiniz. Bu verdiğim ayetlerin bir kısmında. Bir kısmında da amel etmeyenlerin yerildiğini göreceksiniz kardeşler. Yani buradan maksat nedir? Bakın dinleyin. Bu vecihin ile alakalı. Burada maksat şudur. Kitap ve sünnette amelsiz imanın övüldüğü vuku bulmamıştır. Kitap ve sünnette amelsiz imanın övüldüğü vuku bulmamıştır. Bilakis zemmolundukları varid olmuştur. Şimdi dikkat edin fıkhına. Halbuki kardeşler, bütün kıble ehlinin zaruri olarak, kaçınılmaz olarak bildiği üzere iman memduhtur. Yani övülen bir şeydir. Ve ima o imanın ehli de övülmektedir. İşte amelsiz imana dair mutlak bir övgü söz konusu olmayınca yani Kur'an ve sünnette bir övgü gelmeyince amelsiz imana yine o o imanın o amelsiz imanın ehli olan kimseler için de övgü gelmeyince bu açık bir şekilde delalet ediyor ki bu iman Tek başına Allah'ın övdüğü, istediği bir iman değildir. Bakın ben bu vecihi çok önemsiyorum. Vecihler arasında en önemsediğim vecihlerden bir tanesi. Şimdi kardeşler iman övülmüş müdür? Evet, iman övülmeyecek de ne övülecek değil mi? Başka övülecek bir şey kalır mı? Evet, iman övülmüştür. Ama bakın, Kur'an'da amelsiz övülen bir iman ...na dair bir delil vuku bulmamıştır. Yani amelsiz imana dair mutlak bir övgü söz konusu değildir. Kur'an ve sünnette mutlak bir övgü gelmemiştir. Ve böyle bir imana sahip olan daha amelsiz bir imana... ...inanca, itikada sahip olan kimseler için de övgü gelmeyince... Bu da açık bir şekilde gösteriyor ki bu tek başına Allah'ın övdüğü şey değildir. Yani iman değildir dolayısıyla. Anladık mı? Madem ki iman övülüyor ama Allah da bu övülen imanı amelsiz övmüyor. Demek ki tek başına bizim ele aldığımız, zannettiğimiz o iman Allah katında övülen bir şey değildir. Övlen bir şey olmayınca da amelin imandan olduğu... Net bir şekilde ortaya çıkıyor. Amelin imandan olmadığının da batıllığı açık bir şekilde görülüyor. Beşinci vecih. Bakın Allah Azze ve Celle kardeşler. Beşinci vecih. Allah Azze ve Celle ameli insanların yollarını serbest bırakması için şart koşmuştur. Allah Azze ve Celle ameli. Bu, bu vecihi de ben çok önemiyorum. Aslında alimler bu vecihleri 20'ye kadar çıkarıyorlar. Ama biz hepsini saymayacağız. Bir kısmı ve önemli olanları ele alıyoruz. Bakın kardeşler. Allah Subhanahu ve teala ameli insanların yollarının serbest bırakılması için şart koşmuştur. Bu da gösteriyor ki amelsiz iman olmaz. Yani artık onların önünü kesmeyin. Onları serbest bırakın. Onları rahat bırakın. Demiştir. Ve bu rahat bırakılmaları için de İslam kılıcının onlardan kalkması için de ameli şart koşmuştur. Bu da gösteriyor ki amelsiz iman olmaz. Neden? Aksi takdirde bu müminlerin yolunun serbest bırakılmaması yollarının kesilmesi demek olur kardeşler. Eğer amel imandan değilse ve bununla birlikte de amel etmeyenlerin yollarının kesilmesi emrolunuyorsa o zaman emrolunan ne olmuş olur? Siz kamil mümin insanların yollarını kesin demiş olur. Subhanahu teala. onlara engel olun. İslam kılıcını boynlarında tutun demiş olur. Bu da batılların en batıldır. Kamil iman bu sahibin, sahibinin boynunda kılıç boynundan kılıç kalkmaması meselesi. Böyle bir şey düşünülemez. Bakın Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki eğer tövbe eder ve namazı kılar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Tövbe suresi 5. ayette kardeşler. Eğer tövbe eder ve bakın şart şart geliyor amel şartı namazı kılar ve zekatı verirlerse. Eğer bu ameller namazı kılmak, zekatı vermek bu ameller eğer imandan olmazsa o zaman kamil mümin ey ey iman edenler, şey ey müminler siz o kamil müminler var ya onların yolunu kesin, onların yolunu serbest bırakmayın demiş olur. Evet bu ayet ile kardeşler birçok İslam imamı delil getirmiştir. Mesela İmam-ı Ahmet gibi İmam Lale Kâi gibi ve başkaları da var. Bu imamlar bununla delil getirmişlerdir. İbn-i Teymiye bunu belirtmiştir. Altıncı vecih kardeşler. Allah Azze ve Celle dindeki bakın bu da çok önemli. Nefsinin önemli devimin sebebi bu. Dedim ya alimler birçok vecih daha zikrediyor. Burada ben sizin için en önemlileri seçtim. Yoksa daha birçok vecih daha var. Bakın Altıncı veci, Allah Azze ve Celle dindeki ukuvvet için ameli şart görmüştür. Dindeki ukuvvet kardeşlik için ameli şart görmüştür. Bakın Tövbe 11'de diyor ki Allah Subhanahu Teala şayet tövbe eder. Namazı kılar ve zekatı verirlerse dinde kardeşlerinizdir. Şayet tövbe eder namazı kılar ve zekatı verirlerse dinde kardeşlerinizdir. Eğer amelsiz iman olsaydı, bu müminler dinde kardeş olmuş olurlardı değil mi? Hı? Halbuki Allah ameli kardeşlik için şart koşuyor. Allah ameli kardeşlik için şart koşuyor. Çünkü müminler birbirlerinin kardeşidir diyor. Değil mi kardeşler? Ha? Müminler birbirlerinin kardeşidir. Ama Allah subhanehu ve ta'ala uhuvvet için o kardeşlik için neyi şart koşuyor? Namazı kılar ve zekatı verirlerse sizin kardeşlerinizdir. Demek ki amel olmadan mümin, müminin kardeşi olmuyor. Yani müminlik olmuyor ortada. Eğer ortada bir müminlik varsa, kardeşlik söz konusuysa amel olacak. İki da. İşte i̇mam Ahmed Ahmet ve Lalekayı gibi imamlar amelin imandan olduğuna dair e, bunu delil getirmişlerdir. Mesela Lalekayı Şerh-ı e bunu belirtmiştir. Yedinci vecih kardeşler. Bakın bu da çok önemli. Allah Azze ve Celle kitabında emrini ve dinini yerine getirmenin ancak amel ile birlikte olacağını beyan etmiştir. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında emrini ve dinini yerine getirmenin ancak amel ile birlikte olacağını beyan etmiştir. Bakın dikkat edin bunun çok fıkhi bir boyutu var. O yüzden bu cümlemi bir daha tekrarlıyorum. Allah Azze ve Celle kitabında emrini ve dinini yerine getirmenin ancak amel ile birlikte olacağını söylemiştir. Yani ancak siz amel yaparsanız, benim dinimi ve emrimi yerine getirmiş olursunuz diyor. Bakın Allah subhanehu ve teala Beyyine suresinde buyuruyor ki 5. ayette Halbuki onlar ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Halbuki on, evet onlara... Ancak dini yalnız ona haskularak ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emr olmuştu. Eğer bakın kardeşler fıkıh boyutunu anlatıyorum, eğer amel imandan olmasaydı emri tahkik etmek, yani emri yerine getirmek amel olmadan, değil mi? Yani hasıl olurdu, değil mi? Amel olmadan iman ile hasıl olurdu. Eğer bakın amel imandan olmasaydı, emri yerine getirmek amelsiz iman ile ne olurdu? Hasıl olurdu. Halbuki ayette durum böyle değildir. Ayette durum böyle midir? Ayette durum böyle değildir. Yine kardeşler ameli terk eden kimsenin hak din ile din edinmiş olduğunu gerektirirdi. Yine ameli terk eden kimsenin hak din ile dinlenmiş olduğunu gerektirirdi. Ancak durum böyle değildir. Çünkü neden? İman eşittir din kardeşler. Bakın iman eşittir din. İman eşittir din, doğru mu? İman eşittir din. Madem ki iman eşittir din. Bakın bunu aklınıza tutun. Ayete tekrar dönün. Halbuki onlar ancak dini yalnız ona haskılarak bakın dini yalnız ona haskılarak ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolmuştu. Yani din ve Allah'ın emri yerine getirilmesi için ancak ve ancak ihlasla birlikte namaz kılma, zekat verme ve ibadet etme Söz konusu olur diyor Allah subhanahu wa ta'ala. O zaman diyor din gerçekleşmiş olur. Bakın din gerçekleşmiş olur diyor ya ancak ve ancak namaz ve diğer ibadetlerle din gerçekleşmiş olur diyor ya. Peki din eşittir imandır biz bunu ispatlarsak o zaman ayette ne olmuş oluyor? Ancak ve ancak namaz ve zekat ile iman gerçekleşmiş olur. Neticesi çıkar anladınız mı? Bakın orada diyor ya hal bu ki onlar ancak dini yalnız ona kılar has kılarak ibadet etme ederek ve namaz kılarak zekat vermeleri ve zekat vermeleriyle vermekle emrolunmuşlardı. Yani din din olarak yerine getirilebilmesi için ihlaslı olarak ibadet edilmesi edilmeli, namaz kılmalı ve zekat verilmeli. Bunu, bundan bahsediyor. E, din de eşittir iman olunca. O din kelimesi yerine imanı koyun. Ne oluyor o zaman ayet? Halbuki onlar ancak imanı yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuş da oluyor. Neden? Bakın. Cibril hadisine bakın. Ne diyor? İmanı anlatıyor. Sonra İslam'ı anlatıyor. Zahir ameller var. Kalbi ameller var. Hadisin sonuna dikkat edin. Hâdâ cibrilu etâkum yuallîmukum dînekum. Bu gelen cibril idi. Size dininizi öğretmek için geldi. Bakın. Allah'a, meleklerine, resullerine iman, yine namaz kılma, oruç tutma, zekat verme. Hepsinin ismine ne dedi? Yani iman ve İslam'a ne dedi? Din dedi. Demek ki iman eşittir. İslam eşittir ne? Din. O ayette de dinin gerçekleşmesi için neyi şart koşuyor? İhlaslı olarak ibadet edeceksin, namaz kılacaksın, zekat vereceksin, zahiri amellerden bahsediyor. Anladık mı kardeşler? Bu da çok önemli vecihlerden birisidir. Bu da selefin Kur'an'dan getirdiği en meşhur deliller arasında yer alır kardeşler. O yüzden i̇mam Ahmed Ahmet bunu delil olarak getirdiğini temel fetvasında belirttiği gibi. Yine İmam-ı Acurri şerasında, laleka-i şerhü ve hatta daha önceleri Ata i̇bn Ebi Rabah mürciyelerle münazarasında bunu delil getirmiştir kardeşler. hallad'ın sünnesinde belirttiği gibi. Evet, sekizinci ve son veci kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir ki kendisi ameli terk edenlerle savaşmakla emin olmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir ki kendisi amelleri terk edenlerle savaşmakla emrolunmuştur. Bakın Sahihayn'deki yani Bukhari Müslim'deki rivayette İbn Ömer'den gelen Nebisa Selam diyor ki ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahadet edinceye ve namazı kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Eğer bunları yaparlarsa mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. Bakın dikkat edin vecehe. Nebi S.A.V. kamil iman sahipleriyle savaşmakla olmuş. Diyebilir misiniz? Anladınız mı vecenin fıkhını kardeşler? Demek ki Nebi S.A.V. amel imandan değil yani kamil iman sahibi kimselerle savaşmakla yani davetin aslı, İslam'ın aslı bununla gelmiş. Bu da İslam dininin ruhuyla örtüşmeyen bir şeydir. Allah'u alem ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in.